Semba gubere ni jeda de bekinji yasaklı de bir memleketi yapıyoruz. Bir saniye ilahe öğreneceğiz. En <gülüyor> azal. Çok azız. Çok muhterem. <gülüyor> çok sevgili kardeşlerim. Sonsuz Hamdü Sena var olsun. Bizi sonsuz milletlerine masal Her neyimiz onun yukundadır. <gülüyor> Habibi Ebebi Efendimiz Seyir Efendimiz sonsuz tahiyyat ve ihtiramlarımızı salatü selamlarımızı arz ederiz. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. muhammed Mustafa'sının öğrettiği yoldan onun mübarek caddesi kübrasından sünnet-i bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zekrini de eylesin. Ömrümüzü rızasına uzun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip i müyesser eylesin. Hocamız cennet mekan kutbul aşıkın ve gavsul vasılın Es-Seyyid, Es-Şeyh, El-Hafız Muhammed Said Kodku İbn İbrahim el Sevi Hazretleri 14 yıl önce Kasım'ın böyle bir 13'üne rastlayan Perşembe günü dünyasını değiştirmiş dar Bakay'a irtihal eylemişti. <Gülüyor> Aradan geçen yıllarda aziz hocamızı, başımızın tacı, şircimizin nuru, şeyhimizi her sene bazı merasimler yaparak hatimler okuyarak büyük ilmi toplantılar sempozyum dedikleri birçok alimin katıldığı konuşmalar yaptığı toplantılarla çeşitli sevaplı faaliyetlerle ruhu şad olsun diye anlattaydık. Tabi ona olan bağlılığımızı müritliğimizi sevgimizi saygımızı ne yapsak tam ifade edemeyiz. Onun için ne yapsak bizim için kafi olmaz. Onun şanına kafi gelmez. Bu senede bir hafta Anadolu'nun muhtelif büyük şehirlerinde hocamız için anma toplantıları tertip diyelim diye planladık. ilan ettik sizlere. Geçtiğimiz pazartesi günü Bursa'dan başladık. Çünkü hocamız cennet mekanı borsada ve vazifesinin senin bir kısmını borsada ifa etmiş. Ve bu İstanbul'daki camilere naslen gelmesinden önce de en son büyük mürşit İftihade Muhiddin Muhammed el-Burusevi Hazretlerinin mübarek camisinde vazife görmüş idi. O Üftade Hazretleri zamanının kutbu nasıl Aziz Mahmud-u Hidayi Hazretlerini evladım bundan sonra seni İstanbul'a vazifelendiriyorum haydi bakalım oraya git İnşallah Tadişahlar özenini tutar Bindiğin atın yularını çeker, önünde yara, yayel yürür, böyle izzete masar olursun diyerek gönderdiği gibi. Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen sanki yine Üftade Hazretleri bu sefer Muhammed Said hocamızı öyle bir manada, öyle bir şekilde göndermiş gibi hocamız Bursa'dan Üftade Camii'nden gelmişti. Sanki Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin padişahlar gelip elini öptüğü, kendisine mürit olduğu gibi atının özengesini tutup bilmesine yardım ettiği gibi, önünde siis gibi tevazu ile yaya yürüyüp atının yuvlarını çektiği gibi hocamız cennet de da buraya geldikten sonra Devlet başkanları onun müridi olmuştur. Başbakan yardımcıları müridi olmuştur. Bakanlar müridi olmuştur. Parti başkanlarının hemen hepsi buraya gelmiş, elini ötmüş, duasını talep etmiştir. Mühim meselelerde kendisinden danışmıştır. Mesele sorup, rızasını alıp öyle yapmaya gayret etmişlerdir. Öyle bir büyük makama Nail hocamız ilk vazifesi Bursa'da olduğu için biz de ilk anma gününü Bursa'da tertiplemiştik Elhamdülillah çok feyizli oldu Üftade Camii'nde her ne kadar Üftade Camii'de böyle bir küçük cami ise de efendim çok feyizli tatlı, zevkli, şevkli oldu Oradan İzmir şehrinde İzmir'in en büyük camisi olan Hisar Camii'nde anma toplantısı oldu. Ve cami doldu. Hatıralar yad edildi. Oradan Konya'ya geçildi. Konya'da çok büyük bir salon hınca büyük bir izdihamla doldu. Efendim, ve orada yâd edildi, edildi hocamız. Sonra Kayseri'de yad edildi. Sonra Ankara'da Kocatepe Camii'ndeydik cuma günü. Orada çok tatlı, feyizli merasimler oldu, konuşmalar oldu. Ve dün Eskişehir'de yine bugün de devam eden iki günlük bir programın bir bölümü olarak biz de akşam Eskişehir'in bir Camii'nde konuşmalar yaptık. Nihayet hocamızı anma haftamızın son günü olan yani merasimlerin son günü. Hatırımızdan çıkması mümkün değil de hani hiç hatırımdan çıkmıyor ki dediği gibi efendim çok sevilen şeyin hiç hatırdan çıkmadığı gibi hatıralarının merasimle başkalarına da duyurulduğu haftanın son günü ve 13 Kasım hocamızın vefatı zamanına tesadüf eden bugün de son vazife yeri olan bu cami-i şerifte böylece çok kalabalık bir mühit ve mürit ve aşık-ı ve sadık vefalı dervişler cümlesi halinde toplanmış bulunuyorsunuz. Biliyorum ki Bişar'da trafik alt üst oldu. Sokaklar tıkandı. Çünkü biz arabayla gelirken 20 dakika önce geldik karşıya kadar. Bazı sokaklardan geçemedik. Zor zor yetiştik buraya. Şimdi daha da dolmuştur. Aradan geçen o 15-20 dakika içinde ve bu cami hocamızın zamanından 8 misli kadar daha büyütüldüğü halde görüyorsunuz her taraf onu seven insanlarla doludur ve yer kalmamıştır. Oturacak yer kalmamıştır. Bu tabii tayin mutlak faili hadis-i Allahu Teala Hazretleridir. Şektimiz, şüphemiz yok. Yefallahu veya yef elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah hamden kesiren tayyiban mübareken fi. Muhterem kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki de külli hatmetin davetün müsteccabe'' Bir Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim bir kere bir hatmedildi mi? O hatmedilip de sonuna gelindi mi? İşte o zaman davetün müsteccabe bir dualar makbul olur. Neden? Okunan Kur'an-ı Kerim olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için o kimseye, onu okuyan kimseye Allahu Teala Hazretleri o Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesinin bereketi olarak o anda yapacağı duaları müştecaf kılacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani hatimin sonunda yapılan dualar müştecaf. E şimdi kağıtları sıraya diziyorum. Bu binlerce hatimler, bu binlerce yüz binlerce, milyonlarca Efendim, zikirler bunların hepsi yani bir hatmin sonunda bile yapılan dualar makbul iken arkasından bu kadar hatimler okunup herkesin hayretini çekecek kadar Ankara'da Rıza Çölli Hoca kendisi Sami Efendi dergahına mensup bir muhterem Hoca Efendi Hacı Bayram'da hocamızın ruhuna okunan Hatimlerin miktarının büyüklüğünü görünce hayretler içinde kalmıştı, vefatı senesinde. Yine aynı hayretler, hayretlere sezadır yani durum. Aynen devam etmektedir. Ve bu hocamızın bereketidir, Allah'ın hocamıza ikramıdır. Kardeşlerimizin hediyesidir ama Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu, çünkü Onlara o sevgiyi veren de Allah'tır. Bunu okutan da Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah hepimizden razı olsun. Şimdi caminin içi böyle arif insanlarla doluyken bilene bildiği şeyi söylemeye bizim yok ama banta da alındığı için konuşmalarımız bir şeyi söylemek gerekiyor. Çünkü konuşma başka yerlerde de dinlenecek, başka insanlar da dinleyecekler. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hocamız cennet mekan rahmetullahi aleyh kardesallahu aziz, kendisi şeyh olduğu halde, nürşid-i kamil olduğu halde buyurmuş ki, şehlikte de boş, müritlik de boş, zenginlik de boş mevki makam da boş işin aslı asıl dikkat edilecek şey Allah'ın sevgili kulu olmaktır mühim olan budur hayatta asıl gaye Allah'ın sevgili kulu olmaktır eğer bir insan bir makama çıkmışsa bir makamın rütbenin işaretini takınmışsa üstüne efendim, üniformasını giymişse giysin ama Allah'ın sevgisini kazanamamışsa bu dışına üniforma giymenin faydası yoktur. Bu üniforma ister devlet başkanlığı üniforması olsun, ister efendim askeri lehenşerlik rütbesi olsun, ister tasavvufi bir rütbeyi gösteren bir cübbe bir sarık olsun. Hocamızın çok sevdiği bir beyit vardı tasavvufi beyit. Dermiştik olaydı. Taci ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a, çarşıdan pazardan alınan bir şey değil, dervişlik, yani istediğin kadar büyük bir sarık temin edebilirsin çarşıda, parasını verirsin, yakışıklısını, güzelliğini, pahalısını alırsın, ihtişamlı da olur, sadrazam kavuğu gibi olur, padişah efendim kavuğu gibi de olabilir, çok güzel bir cübbek alabilirsin. Üzerine sırma bir şey takabilirsin, gösterişli olur, bu Arap diyarından gelen sırmalı efendim abayeler filan gibi olabilir. Mühim olan post değil, postun içi. Mühim olan içindeki insanın Allah'ın sevdiği kul olması. Gerisi boştur, yani isterse bir kimse şeyhin desin, çıksın ortaya. Allah'ın sevgili kulu olamamışsa kıymeti yok. Onun için şu mihrafta hocamız cennet mekanının bir sözünü kulaklarımla duydum hatırlıyorum. Diyor ki şehlik yapmak mecnunluktur, deliliktir, divaneliktir. Ancak vazifeli olmak müstesna. Vazifeli ise, selahiyetli ise, hakiki ise tamam. Ama hakiki değilse delilik, divaneliktir. Bir şey olur mu? Yani dış şeklin kıymeti yok, Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor, zahirlerine bakmıyor, mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا suverikum ve سُوَرِكُمْ وَا اِسْحَانِكُمْ وَا لَكِنْ يَنْزُورُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَا bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor, hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor gönüllere bakıyor kalp gönül demek yani şu tık tık atan kalp herkeste var kafirde de var münafıkta da var cahilde de var kafilde de var ama gönül yani müminin gönlü imanla nurlanmış olan gönül kıymetli hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken en çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun? diye söylerdi. Az ve muhterem kardeşlerim biliyorsunuz ve görüyorsunuz Hayat kimseye kalmıyor. Ne padişahlara kalıyor, ne reis hujjurlara kalıyor, ne evliya Allah'a kalıyor, ne embiya Allah'a kalıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmakta. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu? O zaman işler değişiyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor. Hadis-i Kutsu'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür. O kulum benimle işitir. O kulun benimle söyler. O kulun benimle elini uzatır işini yapar. O kulun benimle varacağı yere varır. Tabi bu hadis-i şerifin üzerinde insanlar ne kadar düşünse bu hadisi kudüsünün üzerinde ne kadar düşünse yeridir Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allah'u bimâta ameline basir Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul her şeyi bilir. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Anlatacağım, misallerini anlatacağım. Allah'la duyan bir kul, başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul, arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder insanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevaplıyor. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur. Tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim, ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kudşidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadisi şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi. Birkaç misal söyleyeyim. Meşhur bir ihvanımızdan bir zat-ı Amerika'da Uçağa binmiş, uçak fırtınaya tutulmuş havada. Düşecek hale gelmiş, çok sarsıntı. Öyle bir sarsıntı ki uçak parçalanacak, dağılacak neredeyse, düşecek gibi olmuş. Herkes ölmek telaşına, ölüm telaşına, ölüm korkusuna düşmüşler. Bizim bu kardeşimiz de kendisi anlattı bana, başkalarına da anlattı sonra. Hocamıza rabıta yapmış, yani gözünü kapatmış, Hocamızı düşünmüş, evliya diye, hocam diye, efendim hocamızı rabıta eylemiş o şey içinde. Elhamdülillah uçak sakinleşmiş ve efendim varacakları yere düşmeden varmışlar yani. Sonra buraya geldiği ama hocamız mütebessim, uçak seni bayağı telaşlandırdı, epicye korkuttu değil mi diye? O söylemeden söylemiş. E Amerika'daki kişi insan İstanbul'dan normal olarak görür mü? Görmez. Ama Allah gösterince, işte o benimle görür, böyle. Benimle görür dediği hadisi kurs ile böyle oluyor. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenaze varmış, Allah'a ekber. Cenaze namazını kılmış ama Yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın? Yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı. Hadi demiş ne yapayım pazar günü. İskenderpaşa'da hadis dersi var. Buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka şeyhlere müntesif insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi. Baş tacir ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir e, dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Buraya gelmiş oturmuş hocamız şu karşıda minderde derse anlatırdı. Dersten zevk almamış. Muhterem kardeşlerim. Fehiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadisi şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Ve bu hadisi şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdestte ait, kimisi giddete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye. dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki, hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi. Diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanında yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş bu zamandaki insanların ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz, hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor. Bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir. Rüyalara hocamızın muazzam bir tasarrufu var. Yani ne demek rüyalara tasarruf? Birisinin rüyasını bilirdi, birisinin rüyasına girerdi. Birisine istediği rüyayı gösterme kabiliyeti olduğu anlaşılıyor olaylarda. Misal. Saniye hanım vardı. Allah Ahmet eylesin anim diyeyim. Allah Ahmet eylesin diye adını söyledim. Vefat etti. Öğretmen Saim hanım derlerdi. De. Kendisi dul bir öğretmen hanım olduğu için aşık da hacca gidememiş. Hocamıza demiş ki efendim mahremsiz hacca gidilmiyor. Ben de hacca gidemedim. Çok canı istiyor. Aşıkım. Oraları görmek istiyorum filan demiş. Hocamız ben seni götüreyim hacca demiş. Saime Hanım kendisi anlattı bana bunu. bunu. Rahmetli. Ben de sandım ki hac mevsimi gelecek. Hocamız bana da bilet alacak. Beraber uşağa bineceğiz. Hacca beraber gideceğiz sandım diyor. Fakat diyor sabah vaktinden sonra en efendim En sokakta. Eve gitmiş. Hani... Gece erken kalkanlar sabahtan sonra bir öyle ile sabah arasında uyumak ihtiyacı duyar çünkü ötekiler gibi değil ki geceden uyanık zikretti tesbih çekti dervişlik yaptı uyumuş uyuduğu zaman hocamız yanına gelmiş efendim elinden efendim şey yaparak önüne düşerek. Mekke'ye mükerremeye gitmişler, Kadi'yi müşerrefi tavaf etmişler, Safa ile Meryem arasında eylemişler, Arafat'a çıkmışlar, öğrendim şey e, cemreleri taşlamışlar. Rüyada aynen böyle görmüş. Yani iki saat önce sonra hacil dedi, iki saat sonra Selma Hanım'a böyle rüya gösteriyor. Celalettin Öfken Hoca Efendi kendisi büyük akait alimi, ilmi kelam alimi, yüksek İslam ensinde imamat okumda bu dersleri veren al alim fazlul kimse şikayet etmiş hocamıza, demiş ki hac yasak o zaman, devlet pasaport vermiyor, hacca vize vermiyor efendim ve pasaportlara damda vuruyor. Bu pasaport dışarıda her memlekette geçer ama. Hac mevsiminde Suudi Arabistan için geçerli değildir diye damga vuruyor pasaportlara. Kimseye de öyle pasaport vermiyor. Yani 50 sene önce eski, eski hadise 40 sene önce veya sene önce, 35 sene önceki hadise. Zamanını şu anda iyi bilemeyeceğim. Efendim demiş hocamızı ziyarete gelmiş. büyük hocamızdan yaşlı hocamıza intisap etmiş. Büyük alim yani Zahir gözüyle bakılsa hocamızdan daha yüksek tahsilli, daha büyük alim ama hocamıza intisap etmiş. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Neden? ilmi, ilimlerin en üstünüdür de onda. Öteki ilimler, efendim, onlar kitapların, satırların ilimleri. Marifetullah, gönüllülerin, satırların ilmi olduğundan, o en yüksek olduğundan, o ona intisap ediyor. Gelmiş, efendim demiş, Pasaport için müracaat ettim, nüfuzlu talebelerim var, sevdiğim tanıdıklar var, onlar da bana hürmet ederler. Yardımcı olmaya söz verdiler ama altı ay geçti hala pasaportum Ankara'dan gelmedi. Şikayet etmiş, durumu arz etmiş hocamıza. Hocamız da ön tarafta otururdu şurada, mütebessin, yakında alırsın inşallah demiş. Yakında alırsın. Celal Hoca orada hocamızın önünde otururken bir uyku bastırmış kendisini. Uyumuş. İhtiyar zaten. Böyle zor yürüdü Bastanı vardı. Efendim adımlarını dikkatli atardı. 70 küsur yaşında insandı. Uyumuş. Rüyasında kendisini Ankara'da pasaport dairesinde görmüş. Memur pasaportu çıkartmış. Hocam buyur pasaportunuz hazır demiş. Vermiş rüyada. Fakat Rüyadan hemen uyanmış o pasaportu rüyada aldıktan sonra uyanmış bir de utanmış böyle bir mübarek sahafın huzuru uyuncak yerine şu ihtiyarlığın haline bak şimdi ben burada uyudum kaldım ayıp oldu diye kızarmış biraz üzülmüş efendim utanmış hocamıza böyle utanarak bakmış yani uyukladı ya hocamızın önünde ne kadar uyukladı o rüyaları filan gördüğüne göre beş dakika mı uyutladı, horladı mı, ne oldu utanıyor yani kendisi rüya gördüğüne, hocamız bir yüzüne böyle bakarak nasıl demiş pasaportu aldın mı pasaportu aldın mı şahitleri var bu işin şahitleri var yani şey değil pasaportu aldın mı demiş hakikaten de bir kaç gün sonra pasaport hakikaten de gelmiş şeyden sonra Ankara'dan gelmiş Muhterem kardeşlerim, şimdi sağ olan birkaç kişi hocamızı ziyarete gelmişler de bu olayı bilen, bu Celalettin hocanın rüyasını bilen, Celalettin hoca arabasına onlar almışlar, evine götürdükler zaman bunları demiş ki, hocanızın kıymetini bilin, hocanızın rüyalara bile tasarrufu var, hakimiyeti var, hocanızın kadri kıymetini bilin, ben bu hoca efendiye Tanışmasaydım, yetişmeseydim, intisap etmeseydim kendim sağlam bir imanla göçeceğimden şüphe ederdim demiş. Hocamızın kıymetini bizim çok büyük saat demiş. Celalettin Hoca. Şimdi postacı bir zarf getirmiş davetiye. Hocamıza vermiş. O postacı da bilmiyorum dışarıda demin boynuma sarıldı ben de o postacıyım emekli oldum dedi o mu getirdi ondan önceki memur mu bilmiyorum artık Allah selamet versin onun da hocamızın kerametleriyle ilgili hatıralar var ya neyse postacı zarfları vermiş hocamız bakmış Yüksek İslam Enstitüsü'nün Üsküdar Bağlar başında temel atma töreni hocamızı da çağırıyorlar İstanbul'un dün alimlerinden büyüklerden birisi olduğu için çağırmışlar Hocamız demiş ki ben gidemem, al sen bu zarfı önündeki şahsa, sen git benimden muhal vekalete. Hem de demiş orada bir konuşma yaparsın. Aman efendim demiş o. Ben demiş sizi nasıl temsil ederim hem de orada İstanbul'un müftüleri, şey efendim, diğer İşleri Başkanları, herkes gelecek oraya. Yüksek yükleri kimseler gelecek. Ben onların karşısında nasıl konuşabilirim, ne söylerim diyince Celal Hoca hani demiş siz onu evine bıraktığınız zaman ne söylemişti size onu söylersin demiş halbuki kimseye söylenmiş değil de Celal Hoca'nın sözü iki kişi biliyor bu şahıs hemen hocamızın yanından çıkmış o öteki şahsın yanına gitmiş demiş ki bunu sen hani Celal Hoca bir şey anlatmıştı bu hocamızın kıymetini bilen rüyalara dahi tasarrufu var yani manevi makamı çok yüksek dedi bunu sen söyledin mi? Şey? Hayır demiş ben unuttum. E Ben de söylemedim, Sen de söylemedin. Hocamız nereden bildi? Celal hocanın bize söylediği sözü. Ha, Allah bildirirse bilir. Allah'ın sevgili kulu olunca böyle olur. Işte. Aziz Yolluker'a kardeşlerim. Bunlar şahitli sözler. Biz de şüphe etmesini biliyoruz. Biz de ilmi gerçekleri araştırmasını biliyoruz. Yalancı mı doğrucu mu diye bir insan bir söz şey söylediği zaman biz de teraziye koyup ölçüp içiyoruz bir adamın birisi demiş ki bütün şehirlere efendim levhî bakamı ben veriyorum. Hadi oradan yalan cevap. Sahtekar. Hiç asla esası yok. Yani yalana yalan ama bunlar şahitliği ispatı sözler. Peki hocamız niye Yüksek İslam Enstitüsü'nün temel atma töreninde o sözü söyletmesini istedi? O şahsa. Celal hocamın sözünü söylersin, niye dedi? Bir de o tarafı var işin, onu düşünmek lazım. Hocamız demek istiyor ki, aziz ve muhterem kardeşlerim, insan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse, iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak. Takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü Kur'anlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ilmi zahir ve iş bitmez kalbini nurlandırmaya bak. Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Sen başka söz söylenir mi? Kafir olma. Sen biraz din ilimlerini Öğrenmiş, öğrenecek insansın, zafir olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başka nasihat ne olur? Abdülhalifi Guclevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kelan Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var bir âlimde de var. İmanı zayıf âlimde de var. İçki içen âlimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. Metres tutan insanlar biliyorum. Metres hayatı yaşayan, nikâhsız, zina halinde yaşayan. İlim, i̇lim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var, çok doğru. ilimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak, kazanamadı rütbelerin hepsi boş durmu krem kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinerçlikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabininde, ahirette amel sahibi yoldaş olacak. Takvası yer ve yerler olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız sen ne de aşina bir insanda Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela Bozuk bir saat varsa Verim şunu ben tamir edeyim de. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve sanki hocamızın salonu saat hastanesi kliniği gibi diye, eski yazılı, rakamlı bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle duvarda. Hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabi bu. Kendisinin merakı. Şimdi bu ön taraftaki evde otururken, düz ayaklı ev, bahçeyle hemzemindi, salon ve camları çıplaktı. Yani demir falan yoktu. Biz de Ankara'dayız tabii. her zaman her şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama birisi gelmiş demiş ki, Hocam burası böyle cam, buraya demir yapalım. Demir yapmışlar, birer parmak kalınlığında kalın demirleri koymuşlar camları sağlamlaştırmışlar o gün hırsız girmiş salona, o güne kadar hiç hırsız girmeyen salona hırsız girmiş, saatleri toplamış gitmiş saatlerin belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani onları toplamış, saatleri gitmiş ama kimin saatini alıyorsun sen ya sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun ho ho yokuşundan aşağı inerken aşağıdan yukarıya da doğru da elinde bir cop bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı. Polislerin lastik çokları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken yukarıdan gelen adama bakmış kravatlı fötö şapkalı efendim böyle ütülü güzel giyimli bir insan bir dikkatli bakmış kim bu diye ah, sabıkalı birisi hırsız elindeki coklu şöyle kafasına fötörüne bir tane patlatmış sen demiş beyefendi mi oldun ya demiş yani eski sabıkalı ya sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca hırsız zor tutmuş böyle şeyi fötörü devrilen meğer bütün saatleri içine doldurmuş başına geçirmiş yani üstünü arasan bulamayacaksın saatler fötörün içindeymiş Tabi böyle tutunca gel bakalım bunu nereden aldım? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Çok çok misalleri var. Bu Vakkas oğlu kardeşimiz çok enteresan bir tanesini anlattı. Geçen seneki senevi devriyede son devrin din alimleri hakkında bir kitap yazmaya karar vermiş. İşte isimleri tespit etmiş şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım diye Mehmet Sahil Kodlu Hazretleri'ni de yazacak. Yani o da artık herkesin bildiği bir kimse diye onu da yazmaya karar vermiş. Bunun bu niyetini bir arkadaşı duyunca as subay daha füze taburunda her vazife gelen bir as arkadaşı demiş ki güzel bir şey ben de sana yardımcı olurum izin alırım daireden izin alırım Ben de senin bu eserinin datüle edilmesinde sana yardımcı olurum demiş fakat o gün gelmiş birlikte izinleri kaldırmış komuta bu asluayı izin yok Asubay As gelmiş demiş ki kusura bakma ben sana söz vermiştim, dakilo etmene yardımcı olacaktım ama demiş bizim füzelerde arıza oldu. Bu füzeler atan başlıklı füze atıyor. Rampalar, önemli cihazlar. Efendim arızayı giderememişler. Teknisyen çağırmışlar, giderememişler, Amerikalılar çağırmışlar, giderememişler. Fakat o sırada da teşhis olacak. Komutan çok kızmış ve çok üzülmüş, telaşlanmış yani teftişte arızalı şeyle yakalanacak yani teftişte arızalı çıkacak şey. Tabi o komutan için bir siciline efendim, kötü bir yazı yazılacak. İzinleri ondan kaldırmış meğerse. Onun için demiş işte izinler kalktığı için ben de gelemiyorum. Senin daktil etmene yardım ki olamayacağım. Bakın ne kadar enteresan bir hadise bir hadise Ne kadar ibretli bir hadise geceliği rüyasında aksakallı, pembe yanaklı, nürani, mübarek bir zarf görmüş, as -Subay. O mübarek zarf as demiş ki evladım sizin füzenin arızası, bulunmayan arızası, teknisyenlerin bulamadığı, Amerika'dan bir getirilmesine karar verilen eşrar arıza, büyük arıza Bulam bulamamışlar. O arıza füzenin da diye rüyada söylemiş. O da ertesi gün gitmiş komutana demiş ki komutanım ben arızayı bulursam benim iznim vardır verir misin? Sen demiş arızayı bul ben sana iki misli izin veririm. Gitmiş rüyada tarif edilen yerde arızayı aynen bulmuş müfettiş Ve füze tamir olmuş neyse füzenin cihazı atma rampası diyelim ve komutan da buna iki misli iznin vermiş artık daha başka kerametler var. Araba tutup taktiri yapacağı yere gelecek. Orada keramet var. Başka şeylerde keramet var. Onları anlattı da. Fakat sonradan hocamızın bir anılma merasiminde böyle bir güzel boy resmi vardır. Şurada karşıda çekilmiş. İncirin altında çekilmiş güzel bir boy resmi vardır hocamızın. Onu görünce ah demiş. Rüyada bana füzenin Hatasını söyleyen zatı Muhtemelen buydu. Allahu ekber. Gelin bakalım bunu izah edin ilericiler Gelin bakalım. Devrimbazlar. Gelin bakalım fizikçiler, simyacılar. Bu işi izah edin. Bu işi siz izah edemezsiniz. Bu işin bir tek izahı var. Allah bir kulunu sevdi mi, füzenin arızasını bile buldurtacak kabiliyet veriyor. Hoca bile olsa. Kavuklu hoca bile olsa. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım. Muhtemem kardeşler. Başka çare yok ve böyle bir kimseyi tanımayan kimseler tabi şeyi bilemiyorlar. Ben hocamızın hayatıyla ilgili birkaç satır yazdım, kitaplarının evveline koydum. Bizim radikal arkadaşlarımız var. Radikal dinci, kökten dinci. Efendim şey biraz herkesi beğenmezler. Efendim herkesi küfürle itham ederler. Efendim sen tasavvuf ya ayrı bir din diyor İslam değil diyor mesela iddiası böyle keramet yok diyor ya kardeşim sen kerameti ben görmedim de doğrusu o sen görmemiş olabilirsin ama biz bin tane keramet diyorduk bizim de aklımız senin aklından eksik değil tahsilimizle de senin 3'e üç, üçe, 5'e üçe katlarız yani seni bizim de bilgimiz var biz, senin bilginden fazla teknik bilgimiz var bizim de ihvanımız var teknik üniversitede profesör efendim olan kaç tane e, İhvanımız var. İşte bu öyle değil. Bu iş senin sandığın gibi değil. Bu iş başka türlü bir iş. Hemen rüyalara tasarrufu olur muymuş? Bu şirkmiş. Niye şirk olsun Allah sevdiği kula selahiyet veriyor. Hadis içerisinde yok mu? Sevdiği kula ikramda bulunmuyor. Sevdiği kula tabi işin esrarını söyleme, söylemek de mümkün değil de tadan bilir diyeceksin o kula. renkleri bilemez veren bilir. Sen bu işi anlayamazsın. Kadın bile diyeceksin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabi olan oluyor, göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Hocamızı sevmekten maksat nasihatlerini tutmaktır. Efendim onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Büyüklerin hayatlarını Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i Meryem kitapta yâd et, an, zikret ey Resulüm. Vezkür fil kitabı İsmail. İsmail'i kitapta anlat ey Resulüm diye büyük zatların, Enbiyaullah'ın, Allah'ın Allah hallerini Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Neden bildiriyor? Bizim büyüklerimiz kısaca söylemişler. Kıssadan, hisse çıkarması lazım insanın. Hocamızın yine çok sevdiği bir söz var. O da kayda geçsin. Bir göz ki anın olmaya ibret nazarında ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Çözüm güzelliğine bak. Niyazi Mısır'ın bir söz ama hocamız çok beğenirdi ve söylerdi bu sözü daima. Bununla temessül ederdi yani misal olarak zikrederdi. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor. Böyle bir alışkanlığa sahip değil bir göz, o göz sahibinin başı üzerinde sahibinin düşmanıdır. Neden? İbretle bakmasını bilmeyen günaha bakar, ibretleri görmeyen hisse çifhtlanmayan efendim kendisini yola getiremez. Ondan. Bu göz Allah ibret alsın diye etrafa baksın, Allah'ın kudretini görsün diye efendim verilmiş güzel bir yönde kullanılması lazım. kötü yönde kullanılmaması lazım. Yanlış, yalan yolda kullanmaması lazım. Tabi Allahu Teala Hazretleri böyle efendim nasip edince sevgili kulları böyle oluyorlar. Füzecinin bilemediği teknik şey biliyorlar. Şu karşıda bazıları oturmuşlar da hocamız iyidir, hoştur ama evliyadır evliyanı da kabul etmişler çünkü halvetlere girdiler çıktılar kerametlerini her zaman görüyorlar iyidir güzeldir de siyasete anlamaz demişler vay şaşkın var vay zavallı var vay zavallı var işin önünü sonunu gören Allah tarafından kendisine gösterilen insanın sen ayağının tozu olamazsın sen ayağının tozu olamazsın o 10 sene sonrasını görür 20 sene sonrasını görür çocuğu ileride evliya alacak çocuğu küçüklüğünden sezer. Ve bunlar ispat edilmiş hadiselerdir. Bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Kur'an-ı Kerim'e yapışmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i yapışmaktır. Bidatlardan uzak durmaktır. Güzel ahlaka sahip olmaktır. Tasavvuf nedir muhterem kardeşlerim? Bir, nesri terbiye etmek, kötü huyları atmak, iyi huyları almaktır. İki, kalbi tasfiye etmek, gaflet perdelerini yırtmak, gönül gözünü açmak, marifetullah'a ermektir. Üç, allah Teala Hazretlerine muti bir kul olmaktır. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmaktır. Allah'ın sevdiğini sevmektir, sevmediğini sevmemektir. Onun için evliya Allah her zaman melek gibi değildir. Hocamız şu minbere çıktığı zaman biz korkumuzdan minberde hutbe okurken yüzüne bakamazdık. Öyle celalli hutbe okurdu burada. Öyle celalli hutbe okurdu ki başımızı kaldıramazdık. Neden? Kızılacak yerde kızmak kemaldir. Kızılacak yerde de yumuşaklık o zaaftır Kızılacak yerde kızılacak insana kızmak lazım. Eğri insana eğriliğinin zamanında söylemek lazım. Doğru insanı da çamurların içinde bile olsa elinden tutup kaldırmak lazım. Evliya Allah'ın işi budur. Allah'a itaat etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, efendim, Allah için sevmek, Allah için kızmaktır. Biz hocamızın bütün hallerini şöyle hafızamızı yokluyoruz. Elhamdülillah. Sonra kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz ki Hocamız cennet mekan tamamen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolunda. Tamamen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular Hz. Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? E şimdi bu bir cümleyle cevap verilir mi? Böyle mi soruyor? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi ya ümmel müminin, ya Ayşe ya Ayşe-i Sıddık'a Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen Kur'an-ı Kerim' okumaz mısın? Kâne hulukhul Kur'an Sen Kur'an-ı okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerin serveri, kainatın önderi Ekrem-ül kalp. İnsanların, mahlukatın, cinlerin en şerefisi. eşref mahlukat. Peygamber Efendimiz hem çok merhametli, hem de çok celadetli ve kahraman. Denge var. İkisi de var. Efendim, harpta, en önde, en kahraman. Efendim, suhda, en merhametli, en efendim, e, şeydi, fakirlere, fukaraya, iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren mesele ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur. İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celalettin'in ruhunun hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celal tam okumuyorlar, ya da yalan söylüyorlar. Çünkü Yunus'un öyle Celalli şiirleri var ki Yunus Emre, Kadirüzzaman Sırrı Alâzım öyle de olması lazım. Celal zamanında Celal lazım, Cemal zamanında Cemal lazım. Mevlana Celal Dini Rumi müsamahalıymış, mı? öyle şey olur mu? Öyle celalli dâhilleri var ki, vezirin gerisi gelmiş. Kelime konuşmamış. Hoş geldin dememiş. Vezir. Bakan yani. Mevlana celalettin Rumi konuşmamış. Hani Mevlana Celalettin-i Rumi müsamahalıydı yalancılar. Tanımıyorsunuz veya saklıyorsunuz. soru durmuş durmuş durmuş. Koca vezir e geldi bir hocanın ayağına. Hoca imtifat etmiyor, kapısını açmıyor, buyuru etmiyor, efendim nasılsın demiyor. Ötekiler önünde dokuz sakla atarken, eğilirken bu kaşlarını çatmış parçasında duruyor. Durmuş, durmuş, durmuş, sizin manevi heybeti var. Efendim demiş, bana nasihat eylesene. Mezir, Mevlana Hazretlerinden nasihat istiyor. Şöyle demiş, ben sana ne diyeyim evladım demiş. Ben sana ne diyeyim evladım? Seni Allah sultan yaptı, sen şeytana kulluk ediyorsun. Seni sultan yapan, vezir yapan Allah şeytan değil. Seni sultan yapan Allah, sen Allah'a kulluk etmiyorsun, şeytana kulluk ediyorsun. Sana Allah kullara merhameti emretti, sen kullara zulm ediyorsun, ben sana ne diyeyim demiş. Adam başlamış hüngür mülalama, kazık gibi, doktoru soru, Evliya Allah'ın hali budur. Yani susulacak zamanda susar. Konuşulacak zamanda konuşur. Bizim şeyi de çok severim. Ona da rahmet olsun. Allah rahmet eylesin bizim efendim, Ali Yakup Cenkciler Hoca efendim. Allah rahmet eylesin. Bir de bugün duydum bizim Nurettin kardeşimizin babası eski Eyüp imamı vefat etmiş dün. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ee, İhranınızdan da mübarek insanlardı. Allah cümlesine rahmet eylesin. Bu Ali Yakup Hoca hastanede zamanın çok yüksek mevkide olan birisi, onun da amiri olan birisi gelmiş. Hastanede ziyaret etmiş. Ali Yakup Hoca hoşuma gidiyor. Mert insan çünkü. Sen demiş çok akıllı bir insansın demiş. Bir de bu aklıma hayran kıldansana demiş bak nasıl söylüyor şerre kullanıyorsun diye nasıl söylüyor dobra dobra hocamız da ameliyat olduğu zaman kendisi bazıları nasihat ziyaret etmişlerdi yüksek mülki makam sahipleri onlara bir güzel nasihat etmişti hocamız cennet mekan kâne Hulukuhu Kur'an dediği gibi Hazreti Ayşe'nin Radiyallahu Anh'a Peygamber Efendimiz'e anlatırken öyle dediği gibi Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyorum da sevgili kardeşlerim bakıyorum ki aha hocamız da tam böyleydi ha, hocamız da tam böyleydi diyorum hazmetmiş Resulullah'ın ahlakına benzetmiş kendisini ne demek felafir Resul kasavukta muhterem kardeşlerim hop gideceksin Resulullah'ın içinde fani olacaksın bedavadan çıkacaksın öyle şey olur mu öyle şey olur mu Resulullah'a asi olarak Resulullah'ın sünnetini çiğneyerek Resulullah'ın sünnetini tutmayarak felafir Resul olur mu Olmaz. Bir insan Resulullah'a uymuyorsa, efendim, o hiçbir şey olmaz. İd'at ehlinin Allah namazını, hacını, orucunu, zekatını, farzın nahibesini kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Sımsıkı sarılacak sünnet-i seniye. Hocamız melek gibiydi, mindere çıktığı zaman ödümüz patlardı konuşmasında. Okudum, işte bu Ramız kitabının sonunda. Sonuna geldiğimiz zaman okuduk. Resulullah Efendimiz de binberdeyken celaldiymiş. Aynen aynen yolunda gidiyor Resulullah Efendimiz. Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına müşfikilmiş ve biraz da şakacıymış ev halkıyla. Hocamız da ev halkıyla şakacıydı. Aynen. Yani ne tahmin edersiniz hocamızı? Kaçtan uçakıp içeri girecek, her göz elini yapıyor, eten yapıyor. Hayır, vetifeciydi, şakacıydı, tatlıydı. Efendimizin için allah Teala Hazretleri bize dinimizin hakikatlerini görmeyi nasip etsin. Hakikatleri görmeyince insanın kurvanı, doktoraları, iltisasları para etmiyor. Hakikatleri göstersin allah Teala Hazretleri. Yolunca yürüsün. Yolunca yürüyene de makama çıkarttığı zaman öğretiyor muhterem kardeşler. Onun için Gürsel'den birisi buyurmuş ki Allah-u Teala Allah hiç cahil veli edinmemiştir. Evliya Allah cahil değildir. Eğer bir cahili, eğer bir cahili veli etmişse kendisine, sevmişse, <gülüyor> öğretir o zaman. Cahil olmaz. Cahillik kalmaz. Allah'ın sevgili olduktan sonra cahillik kalmaz. Şeriata itir iş yapmaz. Fakihler soru sorarlar da onlara öyle cevap verir. Fakihler bile ağzı açık kalır. Neden? Okumadı ama Beni medresede hocam öğretti Değil edde beni Rabbi. Allah öğrettiği zaman Her şeyi bilir Gözünden perdeler kalkıp şu şöyledir Şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir sayar Ulu caminin açılması Zamanında Bursa'da Şeyhülislam mı okusun hutbeyi Falanca mı okusun, filanca mı okusun demişler Emir Sultan mı okusun Hayır, hayır, hayır, kim okusun? Demişler, burada bir somuncu baba diye bir zat var, o okusun. Çıkmış, ısrar etmişler, rica etmişler, padişahın efendim, adamları. Çıkmış ulu camide, hütbe okumuş, Fatiha'yı yedi çeşit tefsir etmiş. Yedi türlü tefsir etmiş, birisinin ikisini bazıları anlamış, üçünün dördünü bazıları anlamış, altısını, yedisini bazıları anlamış, bir tanesini kim bilin kaç kişi anlamış. Derece derece, derece derece yükselttiğini, Anlayan onlar, anlamayan öyle bakar. Bir onun ağzına bakar, bir onun ağzına bakar. Allahu Teala Hazretleri'nin sevgisini kazanmaya çalışmak lazım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışıyordum. Çok güzel kitaplar var. Ben de kitapları seviyorum, yazma eserleri. Güzel notlar aldım. Hoşuna gider diye de geldiğim zaman bazen okuyorum. Desterimde var. Arapça birisi bir şiir yazmış. Yarabbi diyor, yani her ne kadar günahkar bir kulsam da yani gene günahı isteyerek yapmadım işte sana imanın tamdı filan diye böyle bir şiir yazmış ben bunu okudum hocamız hoşlanacak sandım başlarım çattı o dedi teselli dedi öyle şey olmaz dedi yani böyle sağlam takvası var hiç, hiç şeyi e, hoş görmedi yani Efendim işte günah işledim ama gene sana inanarak işledim, affedersin ben. Yani oradan bir müsamaha şeyi hiç şey yapmaz. Öyle şey olmazdı. Büyükler diyorlar ki, işlediğin günahın küçük deme. Küçük bir günah işledim, basit bir günah. Mekruh diyorsun, sigarayı içmek mekruh diyorsun, herkes müttefik, haram diyenler var. Efendim vesaire vesaire, en aşağısı mekruh diyor. Doktorlar yasak diyor, kendinizi eğilmiyorsun diyor. Mekru, bu şey yapar. Mekru, önemli değil diyor. Önemsemiyor iş mi? Böyle evziyalık olur mu? Böyle şeylik olur mu? Böyle tasarruk olur mu? Elhamdülillah. Haram değil mi? Ha, günahı küçük, günahı küçük diye bakma. Günahı küçük görme. Günahı kime karşı işlediğini düşün, görmünün büyüklüğünü oradan anla. Kime karşı işliyorsun bu küçük günahı? Tabbuna karşı. Allahu Azim karşı işliyorsun. Allah'a karşı işlenen suçun küçüğü olur mu? O makama o saygısızlık olur mu? Küçük de olsa yapmayacak. Küçük de olsa yapmayacak. Çünkü makam büyük. Makam büyüce. Aziz Efendimiz kardeşim. Allahu Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa. Bizi onlardan pâh eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollardan yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Şimdi bunca kağıdı okuyacağım Çünkü hepsi kardeşlerimizin Allah razı olsun şey yapmışlar. Hatimler indirmişler efendim. Okumamız lazım. Bir kere bugün hocamızın kabri şerifinin başında efendim şey indirildi. Hatim duaları yapıldı. Bakın oradaki rakamlara 932 Kur'an-ı Kerim hatmi. Rakamlara bakın. 4863 Yasin-i Şerif. 5.517.000 Kelime-i Tevhid. 1.101.108 Salat-ı Selam. 303.865 İhlas-ı Şerif. 1332 Ayet-el Kürsü. 565 Nas Suresi. O kabirin başında olanlar. Bizim Pazartesi günü burada, Salı günü İzmir'de, Çarşamba Konya'da, Perşembe Efendim Kayseri'de, Cuma Ankara'da, Cumartesi Eskişehir'de yaptıklarımız hariç, buraya gelirken benim elime bizim hanım ihvanımızın Allah razı olsun yazdıkları şeyler. Hocamız için Efendim iki hatim okumuş. Şeydekiler, e, Çengel Kevi tarafından 150 Yasin Şerif okumuşlar 101 bin İhlas Şerif okumuşlar Bir başka hanım da 10 bin İhlas Şerif okumuş tek başına 280 bin kelimeyi Tevhid çekmişler Sonra efendim Gelelim Burada Başka kardeşlerimizin Kağıtla bize bildirdiklerine 90 bin kelimeyi Tevhid 90 bin Yasin-i Şerif bir tane hatim duasını yapın diye verdikleri efendim ilave yani bunlar. Beş Kur'an-ı Kerim hakkı. bunları hepsini kompütörde toplattıracağım sonunda efendim rakamları görsünler. 110 bin tevhid, 110 bin salatü selam, yüz Yasin, yüz fetih suresi, yüz beş bin kelime-i yüz tevhidciye efendim miktarını hatırlayamadığım Yasin-i Şerif 48 adet Ayrıca hatmi Kur'an-ı Kerim. Ayrıca. Efendim, 4400 salatı tehriciye, muhalidesinin bir hatimini hocamıza gönderdiğini bildiriyor. Bir hatim okuyabildik diye başkası. Efendim, iki hatim, bir Yasin-i Şerif başkası. On Yasin-i Şerif, bir süre 100.000 kerime-i teyhid, 350.000 ayet alt üstü, 5.000 ihlas şerif, 7 hatim, 12 adet 70.000'lik kerime-i teyhid, 205 adet yasim-i şerif, Dört bin dört yüz 7 yedi adet hatim, 7, Siyirt'te yedi 7 adet hatim, Adıyaman'dan yirmi bir adet hatim, üç yüz kırk bir adet Yasin Şerif, yüz bin kelime-i Evet, yani okuyalım dedik ama, herhalde şunların okunması akşamı geçecek. Onun için okuyamayacağız, Hadi duasını yapalım. Allah'a malum kimlerin ne niyetlerle okudukları. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet, ve lem yeküllehu küfüven ahad, Allahu ekber. La ilahe illallahü, Allahu ekber. الله أكبر لله الحمد حمد بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلا بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ Allahu Ekber, La İlahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve İllâhi Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahmanirrahim, Maliki Evnittin, İlyâke Na'budu ve İlyâke Nesra'în. İhdeni sıratalı, istiqimasıratlı, binen en alayim, veilı müdud alayim, ve nabawallı, amin. İsmi Allahı rahmanı rahim, müdud alayim, ve nabawallı, amin. İsmi Allahı rahmanı rahim, el İslamim, laik بلل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم سيكون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى الآخرة هم يقون، أولئك على حذر من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Amin subhanallahi ve karat el ize alel murselin vel hamdulillahi alamin muhammedin ve ve sahbihi men tabaehu bi ihsanin ilayhi minkit Allahumma ya Rabbana, ya, Rabbana, ya Rabbana. minna ibadatina ve taati'na ve khayratina ve hasenatina. Ya Rabbi okunmuş olan hatn Kur'an-ı Kerimleri, Selamları, İhlas-ı Şerifleri, Yasin-i Şerifleri, Kelime-i Tevhidleri vs. Zikir ve e, Süver-i Kur'aniyeleri, Salavat-ı Şerifeleri, Lütfunla, Keren'inle, Miktarları sana malum, okuyanlar sana malum, Ahsen ve Eten olarak makbul eyle. Şu Hak müşerifleri, salatü selamları, süveri Kur'aniyeyi ve zikri şerifleri, tesbihat ve tehlilatı hocamızın makamının çok çok daha yüksek olmasına vesile eyle. Bizlerin de sevdiğin, razı olduğun kullar olmamıza vesile eyle ya Rabbi. Bizleri rahmetine nail eyle ya Rabbi. Bizleri hızana vasıl eyle ya Rabbim. olan ücuru mesvibatı evvela Peygamber-i zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pâkine şuradan hediye eyledik. Şu anda vasıl ile ya Peygamber Efendimiz'i hocamız Muhammed said Bursavi Hazretleri'nden ve bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbim. Bizleri Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeye muvaffak eyle ya Rabbim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek ashabı kiramının ezbacı tahirat ümmat-ı müminin validelerimizin peygamber efendimizin mübarek alinin ashabı etbaının evladının zürriyeti i tayyibesinin ve verese-i nebi olan ulema-i muhakkıfin evliyallahu kiram mürşidini kamilin sadat-ı ve aliyemizin vesair salihlerin, abitlerin, zahitlerin ruhlarına ayrı ayrı ikram ile yarabbim. Bakanlarını ala eyle yarabbim. O sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına cümlemizi mazhar ile yarabbim. Ahirete göçmüş olan, bütün Müslüman annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, ecdadü cettatımızın, akraba-ı evlatlarımızın, kardeşlerimizin, torunlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin ve hasleten bu hakimleri indiren ve bu salatü selamları, bu zikirleri, bu sureleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ettik. Vasile Ya Rabbi şu beldeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han ve diğer Fatihlerin ve orduları mensubu mübarek mücahitlerin şehitlerin, gazilerin ve belgemizin medarı iftiharı Yuşa aleyhisselamın ve 27 sahabeyle beraber haseten Ebu Eyyub Halid-i el-Ensari Efendimiz'e ruhuna ayrı ayrı hediye eyledik Ahirete göçmüş olan sahir müminin-i müminat, ve müslümin Müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarının derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabir istirahetlerini ziyade eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi kabirlerinde azap görenler varsa azaplarını kaldır ya Rabbi. olanların şeyiatlarını hasenata döndür ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesine çevir ya Rabbi. Ayy. Ya Rabbel Alemin, bizler de vefat edip kabire girdiğimiz zaman bizi de böyle arkamızdan hayır dualarla, surelerle, hatinlerle anacak dostlara, evlatlara, arkadaşlara sahibiyle ya Rabbi. Bizi de böyle arkamızdan anıp bize hediyeler gönderen, hediyeyi Kur'aniyeler gönderen dostlara sahiple ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere büyük sevgili kullarının, evliya hallerinin, Allah kullarının gösterdiği yolda doğru yürümeyi nasip eyle. Dinimizin ahkamını Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip onları hayatımızda uygulamayı cümlemize nasip eyle. Peygamber-i zişanımızın sünnet-i öğrenip anlayıp Efendimizin sünnet-i yolunda yürümeyi nasip eyle yarabbim. Bid'atlardan, haramlardan, günahlardan, mekruhlardan, makbul olmayan mincerahattan bizleri mahfuz eyle yarabbim. Ya Rabbel Alemin bizleri hayırları işleme muvaffak eyle. Şimdimize sıhhatli, afiyet üzere, saadetli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler ile yarar. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de İslam terbiyesiyle yetiştirmeyi ve onların da mümini kamiller olmalarını nasip eyle. Evlatlarımızı, hanımlarımızı ahirette bizim yakamıza yapışıp bizden davacı olan kimseler etmeye yarabbim. Onlara karşı vazifelerimizi, dini vazifelerimizi, aile reisliği vazifelerimizi güzel yapmayı nasip eyle yarabbim. Yarabbel alemin her şeyin başı helal lokma kazanmak olduğundan cümlemize helal lokmalar, kazançlar nasip eyle yarabbim. Haramların, günahların her çeşidinden bizleri koru yarabbim. Sevmediğin işlerden uzak eyle yarabbim hezana uygun yaşamayı nasip eyle yarabbim beldelerimizi ve vesair müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden felaketlerden kıtlıklardan, zelzelelerden tel felaketlerinden her çeşit tabi afetlerden mahfuz eyle yarabbim insanların dejenere olmasından nesim, nesillerin bozulmasından Fasıkların, facirlerin, kafirlerin, müşriklerin çoğalmasından, edepsizlerin, inançsızların cemiyete hakim olmasından deldelerimizi koruyarak, Düşmanın istilasından koruyarak, Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle yarabbim. her Herset'teki, Kafkasya'daki, Azerbaycan'daki, Asya'daki, Cammu Keşmir'deki, Seylandaki, bildiğimiz, bilmediğimiz Afrika'daki, Amerika'daki her çeşit Müslüman kardeşlerimizin faaliyetlerinde onları muvaffak eyle yarabbim. <Gülüyor> Kafirlere karşı mansur ve müeyyyet ve muzaffer ve galib eyle yarabbim. Müslümanlara zulmeden, Müslümanlara öldüren, saldıran şafirlerin kendilerini, evlatlarını, mallarını, diyarlarını, her türlü imkanlarını Müslümanlara ganimet ifsanı eyle yarabbim senin dinini dünyanın her yerine yaymayı biz, bizlere nasip et ya Rabbi. Kafirlerini tutup yıktık böyle camileri, minareleri yeniden yapıp senin dinini o diyarlara hakim kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, malımızla, canımızla, bilgimizle, ilmimizle, irfanımızla her türlü imkan ve müttesebatımızla senin dinin mübinine güzel hizmet eyleyip sevdiğin razı olduğun şekilde çalışıp huzuruna, güzel, güzel, Anla açık kullar olarak gelmemizi nasip eyle yarattı. Vazifelerini yapmayıp da kabirde kabir azabı gören kullar durumuna düşürmeye ara Kabire girer girmez başına tozlar, topmaklar indirilip kabri ateş dolup ben müslümanım bana azap etmeyin diye feryat ettiği zaman sen müslümandın ama senin yanında kafirler bir Müslümana zulmediyorlardı da sen onların yanından geçtin yardım etmedin diye hitap edilen kullar gibi etmeye yarabbim. Hazifelerini <gülüyor> güzel yapmayı cümlemize nasip eyle yarabbim. Helal kazançlarımızla kimseye muhtaç olmadan yaşamayı nasip eyle yarabbim. Helal kazançlarımızın faydalı fazlalıklarıyla da senin dini mübinine güzel hizmet etmeyi nasip eyle yarabbim. Yarabbim senin dinine hizmet için vakıflar kurduk, dernekler kurduk, şirketler kurduk, radyolar, dergiler kurduk. Faaliyetlerimizi genişlet ve makbul eyle yarabbim. Ümmet-i Muhammed'e tesirle eyle yarabbim. Kardeşlerimizin bu faaliyetlere daha çok katılması nasip eyle yarabbim. Attığınız adımlardan bizi geri döndürme yarabbim. Hayırlarımızı yarıda bıraktırma yarabbim hem mevbelimizdeki memleketimizdeki hem de dünyanın öteki yerlerindeki bütün Müslümanlara faideli işler yapmayı cümlemize nasip eyle yarabbim. Cümlemize sıhhat ve afiyet üzere uzun yıllar muammer olmayı nasip eyle yarabbim. 90 yaşını geçen kullarının hesap görmeden cennete gireceğini Peygamber Efendimiz müjdelemiş. Ya Rabbi bizi de bir gayri cennetine girenlerden eyle. Ya Rabbel Alemin Kabrimizi cennet bahçesi eyle. Kabirimizde bize böyle arkadan dua eden dostlara sahip eyle. Kabirden kalktığımızda ya Rabbi, hocamızı anmak için, ibadet için, hadis dinlemek için toplandığımız şu camide, şu kalabalık halimizde nasıl bir araya gelmişsek, ahirette de mahşer gününde de bizi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, Hocalarımız, mürşid-i kamillerimizle beraber haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününün terlerine, sıkıntılarına bizi düşürme ya Rabbi. Şurada oturduğumuz yerden vaaz dinlerken, söz söylerken ter içinde kalıyoruz. Maşer gününün terlerine, sıkıntılarına, endişelerine, korkularına bizi düşürme ya Rabbi. Arş-ı alanın gölgesinde gölgelendirdiğin has kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dünyada birbirlerine ihvan olup, birbirlerine candan muhabbet eden insanlara arşının gölgesinde gölgelenmeyi ikram edeceğini Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerde müjdelemiş bizi o makamlara erenlerden eyle yarabbim birbirimizi candan sevmeyi nasip yarar. aramızdaki kırgınlıkları, kızgınlıkları, dargınlıkları izale eyle yarabbim senin zikrinle meşgul olup da aşkından, şevkinden, gözünden yaşlar boşananları da arşının gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiş Peygamber Efendimiz, bizi seni çok zikredenlerden eyle ya Rabbi. Zikrinden, şükrinden, hüsnü ibadetinden zafil etmeye ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarla bizleri nail eyle Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizi koru ya Rabbi. Kabirde şu kuran kelimeleri, Kerimleri, ibadet ve taatlerimizi, zikr-i tesbihatlarımızı Haclarımızı, ömrelerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı bize yoldaş eyle yarar. Kabrimizi geniş eyle yarattı. Cennet bahçesi eyle yarattı. Kur'an-ı Kerim'in dünyada bir cerrahler eylediğim gibi kabirde de nur eyle yarattı. Kıyamette şefaatçi eyle yarattı. sıratı yıldırım gibi geçmemize yardımcı eyle yarar. Cennette Kur'an-ı Kerim'ini... Senden duymayı şu kulaklarımıza nasip eyle ya Rabbi. Şu gözlerimize cemalini görmeyi nasip eyle. Rıdvan-ı ekberine vasıl olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı ya Rabbi, hatmi Kur'an-ı Kerimler hürmetine kabul eyle. Her hatmin sonunda dualar müstecap olur vadine. Ve o vaat'in hürmetine kabul eyle. İsmi azamın hürmetine kabul eyle. Habibi edibin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. mukarrebin sevgili kulların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasasun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha. Birçok kardeşlerim kağıt göndermişler, ders istiyorlar. Onlara da ders tarif vereyim Kalabalıklar dağılmadan herkes yerine yurduna gidecek, otobüsüne binecek, uzun, uzun mesafelere geçecekler, gidecekler. Yolları açık olsun. Evvela bir tepsimize cümleten ders tarif ediyorum. Dinleyin, kısaca bunları e, tamamlamış olalım. Ders almak isteyenler, derssiz kalmasınlar. Bazıları mektup göndermişler, benden izin istiyorlar, aracı göndermişler. Onların kağıtlarını aldım, kabul ediyorum, selamlarımı söyleyin. Onları da efendim ihmanımız arasında kabul ediyorum. Onlar da şu söylediğimiz ikilleri yapsınlar. Önce beraber terbiye edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estaufirullah Al A'zimen Kariyem Nabi La ilahe illahu Alhi Alayyum ve atudu ileh. Allahumma anta Rabbi La ilahe illa anta halakteni. Ve ana Abdika ve ana Ala Ahdika ve Waadika mestaatun. Auzbikte min shere masanatun. Ebu uluk ve o bizden bir affirli, fəinnehu na yafsirü illa Ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasıyla dua ettik, affımızı istiyoruz. Bizleri affı maqûre Şimdiye kadar işlemiş olduğumuz günahlarımızı bağışla bundan sonraki ömrümüzde haramlara günahlara bulaşmadan sevdiğin kul olarak yaşamayı bizlere nasip eyle. Huzurunu razı olduğun kullar olarak gelmeyi cümlemize nasip eyle yararlı. Evet. Muhtemelen kardeşlerim iş Allah'ın ızasını kazanmak olunca yolda tasavvuf yolu oluyor. Bu yola girdiğiniz için tebrik ederim. Devamlı abdesti gezin. Hiç abdestsiz bulunmayın. bir. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Çünkü en kazançlı ibadetlerden birisi zikirdir. Hem kolaydır hem de şerefi çoktur. Şerefi çoktur çünkü zikirleri Allah zikreder. Kulu, kul Allah'ı zikrettikçe allah Teala hazretleri de kulunu zikreder. Onun için zikir vazifelerinizi yapın. Günün hangi saatinde durumunuz müsaitse o zaman yapabilirsiniz. Zikir yapacağınız zaman kıbleye doğru oturun, diz çökün, gözlerinizi yumun, aksi tevellük oturun, evvela 25 defa estağfurullah diye başlayın. Sonra bir fatiha üç grubalar okuyup pirlerimizin, şeyhlerimizin, müşterilerimizin ruhlarına bağışladım deyin. Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş büyüklerimize Kur'an-ı Kerim surelerini hediye edin. Onların manevi yardımları, nimet ve teveccühlerini talep ve niyaz eyleyin. Sonra gözünüz kapalı. Ölümü düşünün, rabatayı mevk yapın, göz önünden geçirin, nasıl öleceğinizi, nasıl yıkanacağınızı, nasıl kabre göneceğinizi, namazınız kılınıp, nasıl kabirde sordu sual olacağını, ahirette kıyamet kopunca nasıl mahşer yerinde toplanacağınızı, nasıl mahdeme-i kübra kurulup hesaba çekileceğinizi, defterler açılıp sevaplar günahlar nasıl tartılacak, ehli cennet sevinerek cennete nasıl gidecek, ehli cehennem nasıl itilip kakılıp cehenneme atılıp cehil cehil yapacak, Bunları ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden öğrendiniz. Bunları düşünün, göz önüne getirin, rabıt emek yapın. Sonra nefsinize deyin ki ey nefsim, aklını başına al, hayatının kıymetini bil, bir saniyesini boşa geçirilmemeye çalış. Bu dünyadayken cenneti kazanmaya gayrete gel, cehenneme düşmemek için günahlardan, haramlardan uzak durmaya çok dikkat et diye... Kendi size nasihat edin. Öylemi düşünmek Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerde tavsiyesidir. Bunu ne kadar güzel yaparsanız feyiziniz o kadar çok olur. Tarikatte ilerlemeniz o kadar ileri olur. İkincisi, Rabıta-i yapacaksınız. Bizi şu mübarek hocalarımızla beraber karşınızda göz önüne getirin. Ben de onların arasına oturmuşum diye yaşayan kimseyi de düşünmek gerektiğinden beni de karşınıza göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyiz-i o derviş böyle Rabatayı Mürşit yapınca o suyu zar onun gönlüme gelir, içi dışı nurlanır, heyecanlanır. Yaptığı ibadetin tadını duyar zevkine varır. Rabatayı Mürşit insanı sonunda fenafir resul makamına götürür. Onun için Rabatayı Mürşit'i de aşk ile, saygıyla, sevgiyle hürmetle güzelce yapmaya gayret edin. Bu hususta da çalışmanızı yapın zikirden önce. Önce ölümü düşüneceksiniz. Rabıtayı mürşit yapmak. Sonra mürşidinizi bizi düşüneceksiniz. Rabıtayı mürşit yapmak. Sonra rabıtayı huzur veya rabıtayı kalp denilen şeyi yapacaksınız. Başınızı kalbinize eğdiğiniz için rab, rabıtayı kalp deniliyor. Ama o kalbinize doğru baktığınız zaman iç aleminizi görüyorsunuz. Her taraf uçsuz bucaksız bir alem, iki alemi insanın, gönül alemi. O alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Deyin ki yarabbim biliyorum ki sen her türden nazırsın. Her şeyi görürsün, bilirsin. Her türlü nimeti bana gönderen, veren sensin. Ben senin kulunum. Sana da kulluk yapmadım, yapamadım, eksiğim, çok kusurum, çok mahcubum. Ama bundan sonra yapmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen yapabilirim. Bana yardım eyle. Tevfikini refik eyle de ben de senin iyi kullarından olabileyim. Hepsimi islah edebileyim. Şeytana uymadan kulluğuma devam edebileyim. Ya Rabbi. Ben de seni zikreden zâkir nimetlerine şükreden şakir kullarından eyle diye dua edin. Sonra zikre başlayın. Beş zikir söyleyeceğim. Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu zaten. Hadis-i Şeriflerde olan beş zikir söyleyeceğim. Yüz estağfurullah. Yüz la ilahi illallah, bin defa Allah Allah demek, her yüz defasında ilahi ente maksudi ve rıvake matlubu diyerek, yüz defa salavat-ı şerife getirmek, yüz defada kul Allahu ahad suresini besme vesile okumak. Bu zikirleri yapıp bitirince el açıp dua edersiniz, kendinize, babanıza, ananıza, Hoca, hocası, mürşidi insanın babadan, anneden makam olarak önde gelir. Hocanızı duadan unutmayın bizi. Sonra dünyamıza ahiretinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize dua edin. da ibadettir. Güzelce adabına uygun, edeple duyanızı da yapın. Terbişlik zikir çok önemlidir. Böyle günlük zikirlerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca ben size şimdi zileceğim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi buyurun sizler de söyleyin, Allah şahid olsun. Allah! Allah! Allah! Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun, içinizden Allah demeyin, sessiz devam ettirin. Allah mübarek etsin. İşte böyle İçinizden sessiz Allah demeye de Gününüzün her zamanında Gayret edin. Yolda, işte Vasıtada, gecede Gündüzde, otururken, gezerken Yürürken, kalbiniz boş durmasın Allah Allah diye Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Her anınız ibadet olur. Çok sevaba Erersiniz böyle yaparsanız Bizim yolumuz Peygamber Efendimizin Sünnetine uymak yoludur İdatlardan uzak durun, murafelere yanaşmayın. Ruhsatlarla değil azimetlerle amel edin. Takva yolundan yürüyün. Namazları cemaatle erkekler camide evvel vaktinde kılma dikkat etsinler. Sabah ve yasın namazlarına daha dikkat etsinler. Cümaları terk etmesinler. Parz namazlarını kılsınlar. Sonra Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği beş namaz var. Onları da kılsınlar. Sabah namazından sonra evradımızı okuyup, Kerahat vakti çıkınca iki rekat işaret namazı. Sabah ve öğlenin arasında dört rekat